Merhaba, İsveç bazı araştırmaların hormon bozukluğuna ve hastalıklara yol açabileceğini işaret ettiği kimyasalları zamanında tespit edemediği ve yasaklamadığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu hakkında dava açacağını söyledi. İsveç Çevre Bakanı Lena Ek, komisyonun gıdadan temizlik malzemeleri ve plastik kaplara kadar pek çok üründe bulunan ve endokrin bozucu olduğundan şüphelenilen maddelerin test edilmesi için kriterleri şimdiye kadar belirlemiş olması gerektiğini söyledi. İsveçli Bakan Komisyonu'nun bu bilgileri Aralık 2013'e kadar bildirmediğini, bu sebeple konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacaklarını söyledi. Reuters'la konuşan Ek, komisyonu dava etme kararı aldık çünkü mahkemenin komisyonu zehirden arınmış bir topluma doğru gidebilmemiz için gereken bilimsel kriterleri bildirmeye zorlamasını istiyoruz dedi. Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü de İsveç'in endokrin bozucularla ilgili kaygılarından haberdar olduklarını söyledi ve meseleyi son derece ciddi alıyoruz ve bunu çözmek için Elimizden geleni yapıyoruz dedi komisyon sözcüsü. Bu maddelerin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek için hangi kriterlerin kullanılacağını belirlemeye çalıştıklarını ve bunların bitkilerin korunması gibi alanlarda kullanımının halihazırda düzenlemelere tabi olduğunu söyledi. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %30'un altına düştü. İSKİ verilerine göre yaz aylarında su sıkıntısı yaşanacak gibi görünüyor. İstanbul'daki olası su sorununa karşı Melen ve Yeşilçay projeleri geliştirilerek su sıkıntısının önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ancak bahar aylarında gerçekleşmeyen bol yağış su grafiklerine de yansıdı. İstanbul'un barajlarında son 15 gün içinde yapılan ölçümlere göre doluluk oranı %30.26'dan %28'e geriledi. Aylara göre ortaya konulan verilere göre 2013 yılı Mayıs ayında %88.5 olan doluluk oranı Aynı yılın Haziran ayında %82.66'ya, Temmuz ayında ise %64.32'ye, Aralık 2013 tarihinde ise %38.13'e gerilemişti. Cihan Haber Ajansı'nda yer alan haberlere göre önceki seneye göre bağır yağışlarında yaşanan olumsuzluk verilere de yansıdı. İSKİ verilerine göre 2014 yılı Ocak ayında %34.77 olan doluluk oranı Şubat'ta %31.32'ye, Mart'ta %34.94'e, Nisan'da ise %30.22'ye geriledi. Bahar yağışlarının en fazla olması beklenen aylardan olan Mayıs'ta ise barajlardaki doluluk oranı %28'e geriledi. Bütün veriler İstanbul'da bir kuraklık olabileceğinin, yaz aylarında su sıkıntısı çekileceğinin göstergesi. İspanya'da Nisan ayında elektrik üretiminin %77.8 oranında karbon salımı yaratmadan sağlandığı bildirildi ki bu çok yüksek bir oran. İspanya elektrik dağıtım şirketi Red Electrica de España yani REE tarafından açıklanan verilere göre geçen ay ülkede 18.608 gigawatt saat düzeyinde elektrik üretimi gerçekleşti. Bu üretimin %20.5'ına denk gelen 4.011 gigawatt saatlik kısmı rüzgar enerji santralleri tarafından karşılandı. Bu dönemde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı ise %6.3, türlerine göre ise güneş elektriği sistemlerinin toplam payı %3.9, yoğunlaştırılmış güneş enerjisinin payı ise %2.4 düzeyinde oldu. Ülkedeki hidroelektrik santrallerinin Nisan ayında elektrik üretimindeki payı %25.2, nükleer santrallerin payı ise %25.8 oldu. Japonya'da mahkeme Fukushima nükleer kazasından sonra Fukui eyaletine bağlı Osaka'nın 100 kilometre kuzeyindeki Ohiy nükleer santralinin kapalı kalması konusunda karar verdi. Ohiy nükleer santralinin 250 kilometre ötesinde yerleşkede yaşayanlar güvenlik sebebiyle açtıkları davayı kazandılar ve yargı Kansai elektrik şirketinin iki reaktörünün tekrar çalıştırılmasına. İnsan hakları ve güvenlik gerekçeleriyle red yanıtı verdi. Mahkeme nükleer santrallerin önemli olduğu düşünülse de elektrik üretmek insanın doğal hakkı olan yaşam hakkının önüne geçemez diyerek kararını ilan etti. Ohi nükleer santrali Eylül 2013 tarihi itibariyle denetim gerekçesiyle durdurulmuştu. Ve bu santralin o tarihten bugüne fıkışıma nükleer kazası sonrası oluşturulan güvenlik standartlarına uygun olmadığı için tekrar çalıştırılmasına izin verilmiyordu. Tabii ki bu durum bizde Soma felaketi ve burada yaşanan ölümleri akla getiriyor. Biz dönelim Japonya'ya. Faaliyet alanının çoğunu nükleer santrallerin oluşturduğu Kansai Elektrik Şirketi Ohi Nükleer Santrali'nde güvenlik problemi olduğunu kabul etmedi ama Ohi santralinin bulunduğu yerleşkenin sakinleri yakıt havuzlarının bir deprem halinde soğutma fonksiyonlarını yitireceğini göz önüne alarak Kansai Elektrik Şirketinin potansiyel deprem tehlikesini küçümsediği gerekçesiyle bu santralin bir daha açılmasını İstememişti. Mahkeme kararıyla fıkışımı nükleer kazasından sonra ilk kez bir nükleer santralin açılmasına yargı yoluyla engel olundu. Ohi halkıyla aynı görüşe paylaşan Osaka valisi Toru Hashimoto da reaktörlerin yeniden açılmasının yanlış olduğunu şu sözlerle belirtmişti. Nükleer Güvenlik Komisyonu buna izin vermeyecektir. Hükümet hangi nedenle reaktörlerin güvenli olduğunu açıklıyor. Bu devlet yönetiminin büyük bir hatasıdır demişti. 45 yaşındaki nükleer karşıtı bir vatandaşsa nükleer felaketin krizinden ben de sorumluyum. Çünkü nükleer santrallere karşı hiçbir şey yapmadım. Bu hayatımın son mücadelesi olacak demişti. Japonya'da hali hazırda mahkeme yoluyla nükleer faaliyetlerine tekrar başlama olasılığı değerlendirecek olan 16 adet nükleer santral daha bulunuyor. Şu anda hiçbir nükleer santral çalışmıyor. Siz de Türkiye'de nükleer santraller istemiyorsanız Greenpeace'in nükleer.greenpeace.tr adresine girerek buradan oradaki kampanyaya katılabilirsiniz. Nükleersiz, yeşil ve bağış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.